Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresinin 47. ayet-i kerimesinde, Yüce Rabbimiz, "Ya bani İsrailo zekuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum. Ey İsrail oğulları, size vermiş olduğum nimetleri hatırlayın. Ve enni faddaltukum alel alemin ve sizi alemlere de üstün kıldığımı hatırlayın." Burada bu ayet-i kerimede e, muhtemeldir ki Tevrat'ta buna benzer ayetler gelmişti. Bu ayetlerden dolayı, bu ayetlerin tefsir şeklindeki, e, algılama şeklindeki yanlışlıklardan dolayı İsrailoğulları bugün kendilerini Allah'ın seçilmiş kavmi, Arapça tabiriyle Şa'bullahil Muhtar, Allah'ın seçilmiş kavmi, Allah'ın seçilmiş kulları olarak görürler. İsrail oğullarındaki e, bugünkü görmüş olduğumuz şımarıklık, e, kendilerini üstün görmeleri, hatta tahrif etmiş oldukları Tevratlar, Tevrat kitabında kendilerini üstün görücü ifadelerin yer alması ve yine büyük bir gurur ve kibir içerisinde olmaları bütün milletlerden kendilerini üstün görmeleri, Allah'ın kendilerine yapmış olduğu özel ikramlardan dolayıdır. Allahu Teala bu insanlara İsrail oğulları olduğu için o ikramda bulunmamıştı. Allahu Teala'nın ikramda bulunmasının sebebi Musa Aleyhisselam'a inanmalarından dolayıydı. Firavun Musa aleyhisselamı e, öldürmek istedi ve ona inananları da öldürmek istedi e, ve onların peşine ordusunu gönderdi. Bütün bu tehditlere karşısında Firavun'un o gücü, o işte yenilmez, e, o muhteşem askeri gücü karşısında onun yakarım, keserim, ederim, ayaklarınızı, ellerinizi çaprazlama keserim tehditleri karşısında ve kaynar yağlarda insanları büyük kazanlar içerisinde yakmasını görmeleri karşısında bütün bu zorluklara rağmen İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a inanmaya devam ettiler. Ve ona verdikleri o sözden vazgeçmediler, Allah'a verdikleri kuluk sözünden vazgeçmediler. Ee, böyle bir azim karşısında Yüce Rabbimiz de onlara tatif etti. Madem ki siz inanıyorsunuz, iman ediyorsunuz, benim davetimi kabul ettiniz, peygamberimin davetini kabul ettiniz, öyleyse ben de size e, nimetlerimi bol bol vereceğim, dedi. Bildiğiniz gibi onları takip eden Firavun'un ordusundan onları kurtardı. Firavun ve o günkü ikinci Ramses ve ordusunu Kızıldeniz'de boğmak suretiyle İsrail oğullarını tam da bunlar bize yetişti artık hepimizi burada öldürecekler dedikleri anda allah Teala Musa Aleyhisselam'a asanı denize vur demek suretiyle denizin ikiye ayırdı. Deniz içerisinde onlara bir yol açarak onları kıyının karşı tarafına geçirdi. Büyük bir akılsızlık, şımarıklık, büyük bir düşüncesizlik, ükelalık örneği gösteren Firavun, bu muhteşem mucizeyi algılamadan aptal gibi o açılan yola kendisi de ve ordusu da girdi. Halbuki demesi lazımdı ki, bu Musa ki iki denizi, yani bir denizi ikiye ayırdı. Koskoca deniz ayrıldı, arasından yol açıldı, koydor açıldı. Bu Musa ki bir insan olarak bunu yapması mümkün değil. Birkaç gün önce Musa beni Rabbin'e davet etmişti. Olsa olsa bunu ona Rabbi yapar. Demiş olsaydı ve iman etmiş olsaydı orada bir sorun kalmayacaktı. Firavun yani o kimi ikinci Ramses helak olmayacaktı, ordusu helak olmayacaktı. Dünyanın en büyük ordusu zamanında, en büyük medeniyetin temsil eden o devletin o bakan bakanları efendim ve diğer bürokratları, askerleri vesaire. O denizde helak olmayacaklardı orada. Ama Firavun e, o günkü zamanda sihrin aşırı derecede yaygın oluşundan dolayı Musa burada da bir sihir yaptı. Nasıl ki benim sihirbazlarımın yapmış oldukları sihirleri e, yapmış olduğu bir sihir yılanıyla onları yuttu, yutturdu. Şimdi geldi. Demek ki bu sihirbazın e, başı denizleri bile ikiye ayırabiliyor. Böyle bir sihirbaz bu. Dedi ve o denize daldı. Sandı ki e, o sihir onlar da Ge geçene kadar orada e, devam edecek. Öyle düşündü. Veya şöyle düşünmedi. Bu sihir ile ifade edilecek bir şey değil. Bu denizin ikiye ayrılması mükemmel bir olay, muhteşem bir olay. Ben burada iman edeyim ve oradan Musa'ya çağırayım. Ya Musa, bu büyük mücizeyi gördüm. İnandım sen Rabbin tek olan Allah'tır. Ona iman ettim demiş olsaydı Musa gelip onu kucaklayacaktı kardeş olarak. Ama bunu yapmadı. Şımarıklığına, azgınlığına devam etti. Ve orada helak oldu. Ordusu birlikte. Helak oldu. Helak olurken de dalgalar onu boğarken Musa'nın Rabbine iman ettim diye bağırdı. Allah'ım. Allah. Ama o anlık imanı onu kurtarmaya yetmedi. Çünkü umutsuzluk anında yapılan iman, zor anda yapılan iman, makbul iman değildir. Önemli olan ikna olarak imanı geniş vakitte Herhangi bir baskı zor, zaruret altında olmadan imanı gerçekleştirmektir. Onu yapmadığı için onun imanı kabul edilmedi. Bununla da yetinmedi. Firavun tıpkı Musa gibi secdeye gitti. Suda. Ve bugün Firavun İngiltere'de, British Museum'da, müzesinde sergilenmektedir cesedi. Allah-u Teala işte biz bugün senin bedenini senden sonra gelenlere bir ayet olsun diye sağ selim çıkardık. Yok olmadan, balıklara yem etmeden seni sahile çıkardık dedi ve yıllar sonra e, cesedi orada yıllar sonra bulundu ve e, secde halindeydi. Kum, kuma gömülüş bir haldeydi ve orada kendisi bulundu. Şu anda da sergileniyor. Bütün bu zorluklara rağmen İsrail oğulları Musa'ya imanlarına devam ettiklerinden dolayı Allah onlara taltifinde asla eksiklik göstermedi. Onlar yolda yürürlerken onlara gökten buldurcuneti ve onlara helva indirdi ve onlar bu şekilde bedavadan yiyorlar, içiyorlardı. Bütün bu mucizeleri gören İsrailoğulları şöyle bir duyguya kapıldılar. Tamam. Bizi Allah iyice sevdi. Biz çalışmasak da, çabalamasak da, gayret etmesek de Allahu Teala bizi yedirecek, içirecek, bakacak, bize cennetini verecek diye düşünmeye başladılar bu rahatet bu şımarıklık öyle durumlara, öyle anlara geldi ki Musa'ya dediler ki ya Musa biz bu bıldırcın etinden kudret helvasından bıktık ya. Rabbine söyle bize soğan sarımsak bir şey, yeşillik falan göndersin. Yani sadece bu et olmaz. Halbuki böyle diyeceklerine artık yerleşmiş oldukları yerlerde bir e, hani ziraat yapmışsalar veya e, şöyle araziye çıkıp ot toplasalar yeşillik ihtiyaçlarını da giderecekler. Ama onlar bunu yapmadılar. Ne yaptılar? Rabbine söyle. Bak kendilerine söylemiyorlar. Musa, Rabbine söyle. Sen niye söylemiyorsun? Yok sen söyle seni kırmaz bizi kırabilir. Mantığıyla. Rabbine söyle bize soğan, sarımsak, Mercimek vesaire yeşillikler göndersin diye ee, Musa'dan Musa Aleyhisselam'dan böyle bir yeşillik talebinde bulundu. Bu örnekleri veriyoruz çünkü ee, burada yerimiz var. Bu örnekleri neden veriyoruz? Çünkü e, burada şunu görmeye çalışıyoruz. Allahü Teala وَاَمْن۪ي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى alemin. <الْعَالَمين> ben ki sizi alemlere üstün kıldın diyor ya, bunun manasını öğrenmeye çalışıyoruz. Burada üstün kılmak demek, kesinlikle Yahudilerin iddia etmiş olduğu gibi, onların seçilmiş bir kavim olmalarıyla ilgili değildir. Durup dururken Allah onlara özel bir ihtimam, özel bir ilgi gösterecek de değildir. İmanlarından dolayı Allah onlara olan nimetini artırmıştı sadece. Bugün e, her insana iman eden her insana Allahu Teala ikram eder. İman eden her millete Allahu Teala ikram eder, nimetini bol bol verir. Yeter ki o toplumda fitne, fesat, zina, aşırı ahlaksızlıklar vesaire vesaire bu tür şeyler hakim olmasın, yaygın olmasın. Her toplum için geçerlidir Allah'ın nimetleri. Ama o günün şartlarında bu İsrail oğullarına dendi. Çünkü o günün şartlarında Musa'yı yalnız bırakmayan sadece İsrail oğulları oldu. Ve onunla birlikte Mısır'dan çıkarak göç ettiler. Firavun'un zulmünden kurtulmak için. Musa aleyhisselam da zaten o kavim dendi. Aynı kavim dendi. Ee, öyle şımardılar ki Musa Aleyhisselam dan zirvesine çıkıp Rabbi ile hemhal olmak yani e, hemhal demeyelim de Rabbi ile e, baş başa kalmak inzivaya çekilmek için bol bol zikir, bol bol tefekkür, bol bol ibadet yapmak ve dünyaya da fazla meşgul olmadan e, Rabbine yaklaşmak için dan zirvesine çı çıktığında Kardeşi Harun'u onları yerine bırakmıştı. Kardeşi Harun'u onlar e, bir şekilde ikna ederek veya onun sözünü dinlemeyerek etrafta tapınılan başka kavillerin tapmış olduğu bızağa benzer bir bıza bızağı yapmak istediler ve onun altından bir bızağı yaptılar. Öyle bir bızağıydı ki bu. Karnı iç tarafı oyuk, hava bir tarafından giriyor, arka tarafından giriyor. Ağız tarafından çıkarken bir böğürme sesi gibi bir ses çıkıyordu. Böyle bir muzağı yaptılar altından. Günler sonra Musa Aleyhisselam dağ zirvesinden aşağı inince, kardeşi Harun'un yakasından tutup salladı. Sen ne yaptın? Ben sana bunları emanet bırakmıştım. Sen bunları putperest mi yaptın? Diye azarladı yakasından onu sirkeledi. O da dedi ki, ey kardeşim yakamı bırak. Az kalsın onlar beni öldürüyorlardı. Beni dinlemediler. Ne yaptıysam beni dinlemediler. Ben de üzerlerine fazla gitmedim. Bölünmesinler, parçalanmasınlar, birbirlerine kırmasınlar diye. Öylece bırakıverdim, seni bekledim diye ona cevap verdim. Burada şunu demek istiyoruz. Allahü Teala bol bol nimet verirken bu insanlar şımararak zaman zaman abes bir şekilde Musa'ya, Musa Rabbine söyle bize yeşillik göndersin gibi süfli bir takım istekleri oldu. Yetmedi tevhid inancından vazgeçerek bir put ihdas ettiler. Takdis ettikleri, kutsal gördükleri önünde belki eğildikleri bir put ihdas ettiler. Allah'ın bu nimetine rağmen böyle bir şımarıklığı, böyle bir sapkınlığı göstermiş oldular. Bu ayetten e, anlamamız gereken şey iman eden her milletin Allah'ın ikramına muhatap olacağıyla ilgilidir. İman eden her millet Allah'ın ikramına muhatap olur. Onun ikramını celbeder. İsrailoğulları olsun, Araplar olsun, Türkler olsun hiç fark etmez. Bu yıllar, yani geçen yıllarda da e, bunun örnekleri çoktur değil mi? Osmanlıoğulları Anadolu'da küçük bir beylikken Allah'ın emirlerine bağlı olduklarından dolayı, Kur'an'ı üstün tuttuklarından dolayı çok kısa bir süre içerisinde 4 milyon metrekare alana ulaşmışlar. Fethetmişler. Avrupa'nın Viyanasına kadar, efendim, Doğu'da Çin, Çin'e kadar, Çin'in ortalarına kadar gitmişler. Hindistan, Afganistan, yani bütün bu bölgeleri, Afrika ve Kafkaslar olmak üzere, her tarafa e, İslam'ın sancağını dikmeyi Allah'ın izniyle başarmışlardır. Bu muhafaket şüphesiz ki Allah'tandır. Ama böyle görkemli, böyle büyük dünya üzerinde eşi benzeri hiç görülmemiş veya işte uzun zamandır görünmemiş bir imparatorluk içimizden çıkan birkaç iddia ve terakiciyle beraber yerle bir olmuştur. Yani bütün dünyayı ordularına sarsıyorsun ama içinden birkaç dönmenin yapmış olduğu çalışmayla yerle bir olabiliyorsun. İçinden çıkan birkaç kişinin çalışmasıyla yerle bir nasıl oldun? Nasıl oldun? Demek ki uyudun. Demek ki Allah'ın rahmeti, inayeti kesildi. Demek ki şımardın. Demek ki Allah'ın Kitabından uzaklaştın. Allah artık sana o gücü, o feraseti vermez oldu da içinden çıkan birkaç hain seni yerle bir etti. Ve İslam'ın en yüce değer olarak bilindiği bir ülkede İslam artık hor görünmeye başlandı. Müslümanlar hor görünmeye başlandı. Kadımı, kadınımızın örtüsü hor görülmeye başlandı. Kur'an'ımızın sayfaları <gülüyor> evimizde bulunması hor görülmeye başlandı. <gülüyor> Namaz kılma, kılma, kılmaktan korkar hale geldik. Acaba biri görürse ne der? Der hale geldik. Namaz kılanlarımız oradan atıldı, oradan atıldı, buradan atıldı. Kız çocuklarımız üniversite kapılarından atıldı, ağlatıldı, sız atıldı. Ben Kur'an'ı seviyorum, Kur'an hakim olmasın istiyorum diyen her insan zindana atıldı. Böyle bir süreç yaşadı. Demek ki Allahu Teala sen onun emirlerine bağlıyken sana öyle ordular veriyor ki senin orduların ayak sesleri bütün dünyayı titretiyor. Osmanlı daha çöküş döneminde iken bile Fransa'da meydana gelen bir tiyatrodaki dans gösterisini bir mektup ile, bir mesaj ile yasaklayabilmiştir Paris'te. Orada bir oyun ihtas etmişsiniz. Onu derhal, o lanet şeyi derhal bırakın. Yoksa ordularınla, ordularınla gelir, sizi hizaya sokarım diyen bir mektupla Fransa korkarak o e, oyunu sergilemekten uzak durmuştur, onu yasaklamıştır. Ama yıllar sonra işler tersine dönmüştür. Bugün Avrupa, Haçlılar, Hristiyanlar, Yahudiler, Mecusiler, Hinduslar, Şamanlar, Budistler, aklınıza ne gelirse gelsin. İslam dışı bütün inançlar, veya inarsızlıklar hepsi bir olmuş İslam'ı söndürmek için gayret sarf ediyorlar. Güçlerini birleştirerek İslam'a ve Müslümanlara saldırıyorlar. O yüzden işte bugün yanayan karalar, yanayan, kanayan yaralarımız hep İslam coğrafyası üzerinde olmaktadır. Düne kadar Afganistan'da yıllarca süren o kanayan yaralar bugün Mali'de, Arakan'da, Suriye'de devam etmektedir. Yani Etiyopya'da, Somali'de, ya birçok yerde Sudan'da devam etmektedir. Ve bütün bu e, cürümler işlenirken bu cinayetler, bu katliamlar bu İslam'ın yok edilmesi için düşmanca saldırılar devam ederken maalesef bizler müminler olarak bize dokunmayan yılan bin yaşasın Yahudi sözünü adeta üzerimizde tatbik ediyor yaşıyoruz. Ve maalesef daha sınırlarımızın ötesinde çocuklar açlıktan ağlarken bombalar altında inip inlerken, bizler Çocuklarımıza, acaba bu hafta hangi giysi alsak, ayakkabısı eskidi biraz, hangi cici cili lambalı, ışıklı mışıklı ayakkabıyı alsak, düşüncesi beşindeyiz. Bütün bu olaylar, hep tabii biz de bunun içindeyiz, imanımızı sorgulamamızı gerektiren olaylardır. Bunlardan hesaba çekileceğiz. Ben de, siz de, hepimiz. Orada ölen garipler, o çocuklar, o yetimler, o beton yığınları altında can vermek zorunda kalan babalarımız, annelerimiz, annelerimiz, kız kardeşlerimiz, yiğitlerimiz, İslam'ın çocukları cennete girecekler. Ve onlar mutlu olacaklar. Ama onları yürek, yüreği erimeden seyretmek durumunda kalan her Müslüman, bu hesabını Allah'ın indine veremeyecek. Ve bu hesabını veremeden de cennete girmesi mümkün olmayacak. O zaman beton yığınları altında ölerek cennete uçmak mı daha evlâ? Yoksa bu manzarayı serdip de rahatını bozmadığı için Allah'ın gazabına muhatap olup cehennemi boylamak mı daha evlâdır? Daha karlı bir iştir. Elbette o beton yığınları altında Vücudumuzun paramparça olması suretiyle cennete uçmamız daha çarlı, daha evla bir şeydir. O yüzden rahatsız olmalıyız. O yüzden birlik, beraberlik içerisinde Müslümanların can emniyetini, mal emniyetini, ırz emniyetini, din emniyetini temin etmek zorundayız. Bugün bütün Hristiyan güçlerin, Yahudi güçlerin, İslam'a kim besleyen güçlerin, İslam'ın iffetini, şerefini, izzetini yeniden ayağa kaldırmak isteyen bir insana karşı mücadele etmelerinin arkasında, hiç unutmayın ki, eski haç ruhu vardır. Ve bu ruh asla ölmüş değil. Ve illaki de, Türkler üzerinde büyük oyunlar oynamak istiyorlar. Neden? Çünkü Viyana'ya Araplar gitmedi, Türkler gitti. Elbette Araplar da Cebelitarık'tan, İspanya, Endülüs, oralara geçtiler. Onlar da büyük bir kinleri, nefretleri var. Onlar da dünyanın İslamlaşması için çok büyük gayetler sarf ettiler. O yüzden onlara da çok büyük kinleri var. Batı alemi, Asla Arapları ve Türkleri sevmez. Bakmayın. Çünkü onlar Müslümandır. Çünkü onlar, onlar için potansiyel bir tehlikedir. İsrail bizi sevmez. Çünkü Müslümanların variyeti onlar için potansiyel bir e, düşmandır. İsrailoğulları eski şımarıklıklarını hala devam ettiriyorlar. ard Mev'ud kendilerine vaat edilen topraklar e, mizanseninden yola çıkmak suretiyle Fırat ve Dicle arasını kendi topraklarında gösteriyorlar. Kendi çocuklarına okullarda içilmiş oldukları süt bardağının altında yazan yazı şu: "Eğer arzı mevcut için sana vaat edilen toprakları ele geçirmek için mücadele etmezsen İçtiğin bu süt sana haram olsun yazısıyla çocuklar sütün son damlasında karşı karşıya gelmektedirler. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. O yüzden birlik beraberlikten asla ödün vermemek lazım. Hiç unutmamalıyız ki Osmanlı Devleti hiç yıkılmaz dendiği bir zamanda yıkılmıştır. O günün basınında, yayında, dergilerinde, gazetelerinde... Osmanlı devleti yıkılabilir diyen köşe yazarlarına bütün insanlar gülüyorlardı. Ne saçmalıyorsunuz böyle görkemli bir ülke çöker mi yahu? Kafayı mı yediniz siz? Öyle devletin çökmesi kolay mıdır zannediyorsunuz diye bu yazarların bu ileri sürdükleri düşüncelerine ne? ütopya, hayal ürünü olarak bakıyorlardı. Ama da gerçek bir Evet, Osmanlı İmparatorluğu kısa bir süre içerisinde yıkılmış oldu. Hiç anlayamadılar bile. Hiç anlayamadık bile. Bir anda her şey baktık ki İngiliz donması Topkapı Sarayı'nı çeviremiş. Namluları Topkapı Sarayı'na çevirmiş. Köpeklerini saraya göndermiş. Ve Sultan Vahdettin'i teslim atmış. Ve ona istedikleri kararnameyi İmzalatmak durumuna gelmişler. Öyle hileler, öyle oyunlar kurulmuş ki bu konuyla ilgili elbette sizlerinde bilgisi var. Ama daha çok tarihimizi bilmemiz lazım, hatırlamamız lazım. Bu konuyla ilgili özellikle Kadir Mısırlıoğlu'nun Sarıklı Mücahitler adlı kitabını tavsiye ederim. Bu gerçekten burada çok önemli bir takım e, bilgiler var. Yine Necip Fazlı Kısa göre bu konuyla ilgili kitapları var. Yine Kadir Mursuloğlu'nun birkaç bir, yani Kızıl Sultan değil. Vatan Perver Sultan Vahdettin diye bir eseri var. Eee Bunları okumakta fayda var. Bize okutulan resmi tarihin dışında çok gerçekler, belgeli gerçekler var. Yine Hasan Hüseyin Ceylan'ın Cumhuriyet Dönemi Din ve Devlet İlişkileri adlı üç ciltlik bir eseri var. Bunları okumakta fayda var. Bunlar yakın tarihimizle ilgili bilmediğimiz gerçekleri yazan, belgelerle birlikte yazan kitaplardır. Tarihini bilmeyen bir millet Geleceğe güvenle bakamaz. Bütün dünya düşünürlerinin ittifak etmiş olduğu bir slogandır bu. Tarihini bilmeyen, kökünü bilmeyen bir millet, yeşermesi, dal bucak vermesi artık e, mümkün değil. Kökümüzü bilmemiz lazım, aslımızı bilmemiz lazım, nereden gelip nereye gittiğimizi bilmemiz lazım. Ve hiç unutmamız lazım ki atalarımız hep şunu söylemişler. Su uyur, düşman uyumaz. Düşman uyumuyor arkadaşlar. Düşman uyumuyor. Düşman, kardeşi kardeşiye vurdurmaya çalışıyor. Düşman, bizi içimizden yıkmak istiyor. Çünkü bunlar namert. Bunlar gelip yüzümüze karşı duramazlar. Ama hep fitneyle, fesatla, hizipçilikle, efendim, bizi birbirimize düşürmek suretiyle, gücümüzü yok etmek isterler. Gücümüzü yok etmek isterler. Tarih boyunca hep bu olmuştur. Yine bunlar tarih tekerrüden iba ibarettir. Hiç ibret alınsaydı tekerrü eder miydi? Değil mi? İbret alınması lazım. Ve birliğimize, beraberliğimize, bugün de e, sahip çıkmamızın vaktidir. Birbirimize düşmememiz lazım. Camide omuz omuza namaz kıldığımız insanları oradanmış buradanmış diye dışlamak hiçbir Müslümana yakışmaz. Kıbleye dönen bir Müslümanı oradanmış buradanmış diye dışlamak bizim işimiz değil. Bize yasak. Biz kardeşiz. Ben müminim diyen her kişi bizim can diğer dostumuz, kardeşimizdir. Onu dışlamamız söz konusu değildir. O tarafı onun tarafından da dışlanmak asla istenmeyiz. Bizi hiziplere bölmüşler. Bu demokrasinin bu şeyidir bu. Efendim. Değişik hizipler. A, B, C, D. Herkes birbirine düşman gözüyle bakıyor. Ben doğruyum, bu yanlış. Ben doğruyu konuşuyorum, bu yalan konuşuyor. Herkes birbirine. Yani bu maalesef iyi bir durum, iyi bir hoş bir görüntü değil. Kişilerin e, maalesef değişik kategorilerde değerlendirilmesi Müslümanların gücünün, kudretinin, birliğinin, beraberliğinin bozulmasına vesile oluyor. O yüzden biz daha çok partiler üstü, hizipler üstü İslam kardeşliği çerçevesinde düşünerek İslam kardeşliği noktasında Kardeş olduğumuzu hatırlamak ve birlik beraberlik içerisinde Rabbimize olan kulluğumuza devam etmemiz lazım. Ve bunu yaparken de birbirimize nasihat etmemiz lazım. İyiye, doğruya, birbirimizi güzel lisanlarla, hikmetli sözlerle davet etmemiz lazım. Dışlayıcı olmadan, kırıcı olmadan, güzellikle Aman senin tercihin öylese, lanet olsun senin yoluna da sana da seninle artık bundan sonra ilişkin kesilmiştir demek hiçbir Müslümana yakışmaz. Çünkü bu Allah'ın gücüne gider. Allah'ı seven bir kalbe Allah düşmanı derseniz Allah'ın gücüne gider. Ne olsa olsun. Bir kalp Allah'ı seviyorsa gerçekten... ...sağlam bir imana sahipse... ...sadakatli bir imana sahipse... ...bu Allah düşmanıdır demek... ...Allah'ın gücüne gider. Ne diyebilirsiniz? Kardeşim onu hatalı olarak görüyorsan... ...dersin bak Müslüman kardeşim... ...bak ben seni öncelikle çok seviyorum... ...ancak... ...şurada... ...bir iştihat hatası yapmış olabilirsin... ...bir oyuna gelmiş olabilirsin... ...şöyle bir tezgahın içerisinde... ...anlamadan bilmeden var olabilirsin aman dikkat canım, ciğerim, dostum, kardeşim, diye, sevgiyi zedelemeden, saygıyı zedelemeden, hatırlatarak, فَذَكِّرْ فَاِنَّا ذِكْرَ تَنْفُعَ الْمُؤْمِن۪ينَ allah Teala'nın emri gereği, siz insanlara gerçeği hatırlat ya Muhammed. Çünkü hatırlatmak, iman edenlere çok fayda verir. İman edenlere fayda verir. Hatırlatıcı olmak lazım. Tavsiye hakkı sani asır süresinde böyle asır innel insan elefi huzur asra yemin olsun ki insan hüsrandadır illa alladin aminu ancak iman edenler müstesnadır ve amelü salihat salih amel işleyenler müstesnadır ve tabaası bilhak hakkı tavsiye edenler birbirlerine onlar müstesnadır ve tabaası bil sabır birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesnadır bunlar zararda değil dört grup iman amel hakkı ve sabrı tavsiye edenler zararda değil. Öyleyse hem iman edeceğiz, hem, hem inandığımız gibi amel edeceğiz ve birbirimize hakkı tavsiye edeceğiz. Hak demek Kur'an demektir. Birbirimize Kur'an'ın emirlerini tavsiye edeceğiz. Birbirimize yine hak demek sünnet, sayı sünnet demek. Birbirimize sünneti tavsiye edeceğiz. Bileceğiz ki hakkı yaşamak gerçekten sabır ister. Hakkı söylemek sabır ister. Hakkı savunmak sabır ister. O zaman hakkı söylediği için iki tokat yiyene de sabret diyeceğiz. Sabret. Bu da Allah'ın emridir. Sabret. Çünkü sen hakkı temsil ettiğin için tokat yiyorsun. Sen hakka davet ettiğin için tokat yiyorsun. Lütfen sabret. Lütfen vazgeçme. Bu senin bir imtihanın. Bu ümmetin bir imtihanın. O yüzden hakkı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Tokat yiyebiliriz. Çelme takabilirler. Bazen bunu kardeşimiz yapabilir. Kardeşimiz, can, ciğer dostumuz bunu yapabilir. Farkında olmadan, yanılarak, iştihat hatasıyla yapabilir. Bütün bu durumlar karşısında değerli kardeşler, ona bile eziyet etmekten uzak duracağız. Çünkü iman eden bir kardeş ona bugün hani bazı programlarda eğer izliyorsanız değerli kardeşlerim çok gönül dostu, Allah dostu insanları seyrediyoruz. Gerçekten Ağlayarak konuşuyorlar. Yani çok büyük bir serzeniş içerisindeler. Diyorsunuz ki, ma maşallah ne güzel insan, ne güzel insan, ne güzel bir kalbe sahip, ne kadar da sadakatli, ne kadar da e, kalbi imanla coşmuş dolmuş diyorsunuz, görüyorsunuz. İşte hiç unutmayalım ki ülkemizde yüzlerce bu şekilde insan var, binlerce bu şekilde insanlar. Bütün bu insanları töhmet altında bulundurmak yakışmaz. Bilelim ki o tevzuna çıkan o kardeşimiz var ya, o abimiz. Onun gibi binlerce Allah'ın sevdiği dostu insanlar var. Kategorik olarak belli yerlere onları angaje ederek dışlamak ümmetin selameti için çok zararlı bir şey olacak. Bu İslam'ın kardeşlerini tavsiye eden Yüce Rabbimiz kardeş olduğunuzu unutmayın. Hiziplere ayrılmayın. Yoksa gücünüz gider ve düşmanlara yem olursunuz diye bizi uyaran, uyaran Yüce Rabbimizin ee, hoşuna gitmez bu, bu tür tavırlar. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım değerli kardeşlerim. İsrail oğulları ile ilgili bu ayetin görüntüsünde ben sizi alemlere üstün kıldım mahiyetindeki manayı yanlış anlamayalım. Burada tekrar söylüyorum. Bunun manası ben yaşamış olduğunuz asırda iman ettiğiniz için Yaşamış olduğunuz asırdaki imansızlara sizi üstün kıldım diyor. Mesela budur. Anlaşıldı mı? Yaşamış olduğunuz kapı açık kalsın. Biraz havalansın. <gülüyor> Yaşamış olduğunuz asırda iman etmeyenlere karşı sizleri üstün kıldım. Elbette el i̇slamu ya'lu ve la yu'la aleyh. İslam daima yücedir. En yüksektedir. En nezihdir. İslam'ın üstüne üstünlük olmaz. İslam üstünlük kabul etmez. Çünkü İslam Allah'ın kelamıdır. En üstün kelamdır. En hikmetli kelamdır. En doğru kelamdır. En doğru nizamdır. İsrail oğullarına gelen Tevrat da Kur'an-ı Kerim gibiydi. Yahudilik dediğimiz din de bozulmamış şekli İslam dini gibiydi. Tevhid esasları aynıydı. Dolayısıyla buradaki üstünlük mevcut zamanda iman edenlerin iman eden İsrailoğullarının iman etmeyen Firavun ve avanesine karşı üstün kılınmasıdır. Mesele budur. Yoksa aynı şimdi onlar aynı felsefeyi devam ettiriyorlar. Diyorlar ki biz hala Allah'ın seçilmiş kavmiyiz. Ama o eskidendi kardeşim. O eskidendi. Musa aleyhisselam zamanındandı. zamanındaydı. Siz o buzayı yapana kadar, o buzaya tapana kadardı o iş. Ama ondan sonra siz bozuldunuz. Ondan sonra siz size gelen İslam dinine iman etmeniz gerekirken iman etmediniz. Kur'an'a iman etmeniz gerekirken iman etmediniz. Bugün Peygamberimizin ifadesini burada hatırlatmak istiyorum. Akıllarınız karışmasın diye çünkü karıştıranlar oluyor bilerek bilmeyerek. Ma min yehudiyn ve la nasrani sema'u bi ve lem yu'minu bi illa dakhala nar. Beni duyan hiçbir Yahudi, hiçbir Hristiyan yoktur ki bana dinime, Kur'an'ıma iman etmezse illa o ateşe gider. Buna benzer çok eser var. Beni duyduğu halde bana iman etmeyen Yahudiler ve Hristiyanlar ateşe girer. Cehenneme girer. E bugün hangi Yahudi, hangi Hristiyan peygamberimize iman ediyor? Bazıları diyorlar ki peygamberin peygamber olduğunu bilmesi yeterlidir. İlla de onun getirmiş olduğu dine, risalete, Kur'an'a iman etmek tafsilatlı bir şekilde gerekmez. Bilsin ki o peygamberdir. Bu yeterlidir. Onun peygamber olduğunu itiraf ettiği andan itibaren o Yahudi kendi dininden vazgeçmese de o Hristiyan kendi dininden vazgeçmemiş olsa da cennete girecektir diyen bazı ee, zavallılar var. Bu çok yanlış. Bu hadislere aykırı. Birçok hadis okuyabilirim ise. Ayet okuyabilirim. Ayetler var. Açık ve net. Yani ayetler, yani mana olarak şunu söylüyor genel itibariyle. Tabi bunlar yani her ayeti eğer istersek Nerede geçiyor şu ayet? Hepsini zikredebiliriz. Ancak genel itibariyle ayetlerdeki mana şu. Ey Yahudiler ve Hristiyanlar! Sizin yanınızda olan kitabı tasdik edici olarak gelen Kur'an'a iman edin. Sizin yanınızda olan kitabı kitabı bilgileri tasdik eden Muhammed'e iman edin. Çünkü aslında tezat yok. Onları aynı şekilde Kur'an getirmiş siz de bunu biliyorsunuz, görüyorsunuz. İman ama etmiyorlar. Medine'ye gelmelerinin sebebi kendi Tevratlarında Yesrit eski adıyla ülkesinden şehrinden kovulan ahır zaman peygamberinin hicret edeceği yer olarak geçiyor. O yüzden Medine'ye Yahudiler o yüzden geldiler. Ve orada müjde geçiyor. Deniyor ki Ahir zaman peygamberi ismi Ahmet, o da ismi de geçiyor. Peygamber olarak çıkmış olduğu yerden kovulup, Yesrib'e gelecek, ne mutlu ona, Yesrib'te iman edenlere, ne mutlu ona yardım edenlere, onun askeri olanlara müjde var. Bu müjdeyenin muhatabı olabilmek için Yahudiler, Yesrib'e geliyor, Medine'ye geliyor. Ancak çok az kısma iman ediyor. Çoğu iman etmiyor. Neden? Çünkü peygamberi alışmış oldukları üzere yine kendi kavimlerinden bekliyorlardı. Bu olmayınca kabul etmediler. Yani burada biz İsrailoğullarının o dönemde bile şımarıklıklarını devam ettirdiklerini gözlemliyoruz. O dönemde bile Allah'ın seçilmiş kulları olduklarına inandıklarını görüyoruz. Neden? Allah'ın seçilmiş kavimi varken baldırı çıplak puta tapan Araplar içerisinden <gülüyor> peygamber nasıl olur da çık dediler. Ve sırf bu yüzden iman etmediler. Biliyor musunuz? Eğer içlerinden çıksaydı iman edeceklerdi. Böyle bir hazırlıkları vardı. Arapları onlar müşrik olarak görüyorlardı, puta tapıcılar, kafirler olarak görüyorlardı ve Yahudiler puta tapmıyordu tabii kesinlikle. Allah'a bir olan Allah'a inanıyorlar. Her ne kadar dinleri bozulmuş olsa da, bir olan Allah'a inanıyorlar. Tevhid e, inancı zedelenmiş olsa da belli ölçülerde onlar da hala saklı. Ancak e, Mekke'deki Araplar Allah'a inanmakla beraber Allah'a büyük şirkler koşuyorlar. Laat, menat, uzza, ya'uk, nesra gibi birçok putları inşa etmişler. 365 tane putu Kabe'nin içine dışına etrafına koymuşlar. Her gün ayrı bir puta tapar hale gelmişler. Ve e, onların önünde saygıyla eğilmişlerdir. Ama onlara Allah-u Teala'nın ifadesiyle sizi kim yarattı diye sorsan ya Muhammed onlara sana diyecekler ki Allah yağmuru kim yağdırıyor diye sorsan ya Muhammed onlara sana diyecekler ki Allah e öyleyse neden putlara tapıyorsunuz diye sor onlara ya Muhammed yaratan Allah yağmuru rızkınız veren Allah Niye putlara tapıyorsunuz diye sorun. Ne karınız var bu putlarda? Onlar da cevaben bu soru kendilerine sorulduğunda Biz onlara ancak bizi kestirme yoldan Allah'a kavuştursunlar diye saygıda bulunuyoruz cevabını verdiler. Daha kısa yoldan bizi Allah'a götürsünler diye bu putlara tapıyoruz. Saygı gösteriyoruz diye cevap verdiler. Ve Allah'a inanıyorlardı. Yağmurun Allah tarafından indirildiğine inanıyorlardı. Bugün İslam ümmeti içerisinde öyle insanlar çıktı ki yağmuru felanca kavs yağdırıyormuş gibi inançlar ortaya çıktı duyuyoruz üzülerek. Dünyanın iaşesini, nizamını dört tane kutup ayarlıyormuş gibi iftiralar ortaya çıktı ve bunları kitaplarında yazmaya başladılar. Mekke müşriklerinin azgınlıklarının da üstüne çıkan ve günümüzde bu azgınlıkları temsil eden insanlar ortaya çıktı türedi. Maalesef, maalesef. Bugün, bazı insanlar, bazı kabirleri kutsamaya başladılar. O kabirlere çabutlar bağlamak suretiyle, o kabirlerin etrafında tavaf etmek suretiyle, imtihan arafelerinde üniversiteye giden, üniversite imtihanına giren talebelerimiz, o kabirlerin kapılarının anahtar deliklerine kalemlerini sokmak suretiyle kalemlerin doğru cevap vereceğini, kalemlerinin doğruyu işaret edeceğini düşünmek suretiyle çok büyük bir yanlışlığın, çok büyük bir aymazlığın, yanlış kutsamaların içine düştüler maalesef. Ve her sene, her geçen gün yeni bir takım şirki, bidat, hurafi inançlar türümeye başladı. Geçen seneye kadar Urfalı, Urfa'da balık yönüne kalem uzatmak yoktu. Bir tanesine geldi şeytan fısıldadı kulağına. Git balık yönüne o kutsal balıklara kalemini uzat. Senin imtihanı üniversiteyi kazanacaksın diye ona rüyasına mı girdi? Onun aklına mı girdi? Ona nasıl bir vesmese verdi? O çocuk da gitti. Onu yaptı. Onu görenler de yaptılar. Şimdi her sene aynı senfoniyi aynı hatayı gidin Urfalı, Urfa'da Balıklı Göl'de görün. Ve daha neler çıkacak belki de. Bütün bu hurafî inançlar, batıl inançlar, kutsamalar Allah'ın uluhiyetinden hiçbir şey kaybettirmez. Allah'ın değerinden, izzetinden, şerefinden hiç ona hiçbir şey kaybettirmez. Allah'ı bırakıp da samana çöpe, toprağa, kul olanlar kaybeder. Allah'tan istemeyip de ağaçtan, taştan, çaputtan, balıktan, ottan, kabirden isteyenler kaybeder. Allah kaybetmez. Bize ne oluyor ki Allah gibi yüce bir Rab dururken ondan yardım istemiyoruz da Basit şeylerle, küllerle, tozlarla, çöplerle, samanlarla uğraşıyoruz. Allah var ya. Allah'tan istesene kardeşim. Allah aciz mi sana yardım etmekte? Yoksa Allah'a yüzün yok mu istemeye? Çoğunun Allah'a yüzü yok istemeye de o yüzden çöpten, samandan istiyor. Neden? Yüzü bir defa Kıbrı'ya dönmüş değil ki. Ha şimdi bakın, şu ülkede 76 milyon insan var. Yüzde kaçını namaz kılıyor? Anlı seccadeye değiyor? 30. O kadar varsa elini öpeyim. Yoktur. Yüzde 30 varsa elini öpeyim. Yüzde 30. 30 mu demek? Bakınız, yapılan istatistiklerde Cuma namazını kılan erkeklerin yüzde 75'i Cuma namazını kılıyor. Yüzde 75 Cuma namazı. Beş vakit namazı kılan yüzde on ve onbeş arasında. Cuma'nın <gülüyor> Cuma'da çoğu. Cuma'da yarısı ya. Bak Cuma'da çoğu, ya yüzde yetmiş beş. Yüzde yetmiş beş. İyi bir rakam. İyi bir rakam. Ama yüzde yüz olması lazım. Neden? Üç Cuma'yı terk eden özüsü olarak kalimü hüllenir. Sen bu nasıl bu tehlikeyi göz alıyorsun? Üç Cuma'yı. 5-5'e Peş değil mi? E tabi ya. Yani. Hadisler var. Hocam arttı aşalım ya. Kılıkçıda var. <gülüyor> İlerleme var o zaman. Evet. Değerli kardeşlerim. <gülüyor> e, evet. Şöyle bakıyorum saatime. 50 dakika olmuş. Bir 10 dakika daha alacağım. Hı. Bir 10 dakika daha alacağım. E, 48. 48 ayet kelime de. yüce Rabbimiz buyuruyor ki. ve Wattaqu yevmen. La tejzi nefsun an nefsin şey'a. Subhanallahi alazim. Çok önemli bir ayet bu ayet. Yani belki 10 dakikayı daha fazla alacağım. Bu ayete girmek çünkü girmek çıkmak kadar kolay olmayacak. Sonra çözeceğiz. والتقوا يوما لا تنفع نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Evet. Ve öyle bir günden korkun ki kimse başkası namına bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat de kabul edilmez. Kimseden fidye de alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Şimdi değerli kardeşlerim. Yavuz Bey, buyurun şöyle gelin. Gir var. Burada özetlemeye çalışacağım. Bazı alimlerimize göre bu ayet son inen ayetlerdendir. Bu ayet-i kerimede allah Teala biraz önce malini okuduğum gibi buyuruyor ki öyle bir günden korkun ki hiçbir nefis Hiçbir insan başka bir insana fayda veremeyecektir. O gün. Baba oğluna, oğlu babasına fayda veremeyecek. Kız anasına, anası kızına fayda vermeyecek. Kardeş kardeşe fayda vermeyecek, veremeyecek. Torpil yok. Dayı yok. Bu çok önemli. Şimdi Beni şeyhin cennete götürecek diyen zavallı insanlara sesleniyorum. Sizi şeyhiniz cennete götüremez. Amelleriniz cennete götürür. Amel yapmadan cennete giremezsiniz. Hiçbir şeyhin otobüsüne binip de cenneti boylayamazsınız. Hiçbir kimsenin ahirette bir kimseye faydası yoktur diyor ayet-i kerime. Peygamberimiz de kızım, Fatıma belki baban peygamberdir diye sevinirsin, güvenirsin. Belki bu durum seni rahavete, tembelliğe iter de ameli terk edersin. Allah bir peygamber kızını mı yakacak dersin. Babam beni kurtarır, babam benim, canım ciğerim. Orada melekler, zebaniler beni Cehenneme götürürken Allah'ım benim kızım o onu bana ver onu cennete götüreyim der düşüncesiyle böyle bir yanılgıyla ameli terk etme. Vallahi sana yardımcı olamam. Peygamber diyor buna kızım Fatıma sana yardımcı olamam diyor. Ey bugün müritlerini cennete götüreceğini iddia eden yalancı şeyhler. Peygamber kızına bunu söylüyor, sen sen ne söylüyorsun? Nasıl söylüyorsun böyle bir şey? Peygamber kızına faydası yok. Fayda edemeyecek kızına. Çok sevdiği amcası iman etmediği için Ebu Talib'e fayda vermeyecek, fayda veremeyecek. Sen nasıl olur da yüzlerce, yüzbinlerce, binlerce müridine böyle bir avıntuyu verir de onları rahata kavuşturursun? Nasıl olsa bizim işlerimiz kebap... Hepimiz cennete gireceğiz... Nasıl olsa şeyhimizin elinden öptük... O da bize nazar etti... Onun nazar ettiği... Her yüz cennete girecektir... Avunmasıyla, avuntusuyla... Yalanıyla, iftirasıyla... Kendini... Perişan ediyorsun... Bunlar yalandır, iftiradır... Allah'ın dini değildir vallahi billahi... Allah'ın dininde böyle bir şey yok... Allah bizden ibadet istiyor amel istiyor, taat istiyor, hepimizden istiyor, farzı ayınları yerine getirmemizi istiyor. Ona buna güvenerek, ameli terk ederek cennete girmemiz mümkün değildir. Bu ayet iki bunu söylüyor. وَاتَّقُوا <Sessizlik> يَوْمَنْ <Sessizlik> Öyle bir gün gelecek ki o günden korkun. La تَجْز۪ي نَفْسُنَ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَ Hiçbir nefis, bir başka nefse fayda veremeyecektir. ayet manne bakın. Bütün mahallerde aynısını yazar. Hani hoca dersiniz ki kafasına kafasına göre söylüyor ayetlere. Manne bakın 48. ayet. Bakara suresi. Hepiniz bakın. Evet. Yani daha sonra. Ve la yuqbalu minha şefaa'e. Hiçbir nefisten de diğer nefsi kurtarma adına bir şefaat talebi kabul edilmeyecektir diyor. Bakınız. Hiçbir nefis diğer bir nefse şefaat edemeyecek diyor. Şimdi bunu açacağım. Şimdi kafanızda soru işaretleri oluştu. Biliyorum. Evet. Onu açacağım. Daha sonra. Biraz sonra. ve وَلَا يُؤْخَدُ مِنْهَا عَدْلٍ Adaletli olmayı da hiçbir nefisten öğrenecek değiliz. Hiçbir nefisten adaletli nasıl olunur'u öğrenecek değiliz. Allah'ım o benim yakınımdır. Hiç, hiç adil mi şimdi onu yakmak? Allah'ım o dünyada şöyle şöyle ameller ettiydi. Hiç adil mi şimdi onu cehenneme göndermek babından itirazlar kabul edilmeyecektir. Hiç kimseden adaletin zaptı, adaletin ölçüsü, mihengi alınacak değildir orada. Çünkü adaletin masları kaynağı Allah Azze ve Celle'dir. Onun adaleti adalettir. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ kendilerine cehennem müjde edilenler, başkaları tarafından asla yardım görmeyeceklerdir. Demek ki, hiçbir nefis bir nefsi kurtaramayacak, hiçbir nefsin diğer bir nefse yönelik şefaati kabul edilmeyecek, hiçbir nefsin adaletli, adaleti tarif, adaleti ortaya çıkarma, ya yönelik sözü, düşüncesi kabul edilmeyecek ve hiçbir nefis kendisine azap yazılan hiçbir nefise orada yardım edilmeyecektir. Burada şefaat kısmına tekrar geri döneceğim. Ve sohbetimizi o şekilde bitireceğiz. Değerli kardeşlerim, Bakara suresinin Ayetel Kürsi diye bildiğimiz ayetinde ki bu ayeti kelimenin <gülüyor> numarasını vermek gerekirse hemen buradan bakalım numarasını da vereyim de siz de eve gittiğinizde bakabilirsiniz Ayetel Kürsi'ye <gülüyor> evet. Bakara suresi 155. ayettir. Bu ayeti i kerimede şefaatle ilgili Allahu Teala bize bilgi veriyor. Ne diyor bakınız? Men delledi yef'u indehu illa bi Onun indinde onun yanında bir başkasına onun izni olmadan şefaat edecek kimdir? Yani olamaz diyor böyle bir şey. Onun izni olmadan olamaz. Şimdi bu ayeti kerimeyi gördüğümüzde diyoruz ki şefaat vardır. Bir Müslüman bir Müslümana ahirette şefaat edebilir. Bu ayet onu illa bir izni ancak izin verdiği kişiler şefaat eder diyor ya. Dolayısıyla şefaat haktır, vardır. Ancak Allah'ın iznine tabidir. Peki Allah izin vermese olmayacak. Olmayacak. İster şehit olsun ister peygamber. Allah izin vermedikçe Hiçbir kimseye şefaat edemezler. Ancak o murat eder. Allah da onun muradını kabul ederse, o takdirde olur. Şefaat etmek istediği kişi, şirk yapmadan ve yaptığı halde tövbe ederek ölürse, şirksiz ölürse yani, ve namazını kılmış, orucunu tutmuş, İslam'ın şartlarını yerine getirmiş. Ancak günahları var, çok günahları var. Günahlar ağır bastı. Cehenneme gitme durumu var. Bu şehit, bu peygamber, salih kişi, diyelim ki o insan kendisi şefaat etmek istediği bir insan olsun ona şefaat etme arzusunu Allah'a bildirecek Allahu u Teala duruma bakacak şirk koşmuş mu? koşmamış 5 vakit namaz var mı? var tamam Allah'a ve Resul'u seviyor mu? Ha, seviyor ha, tamam o zaman senin şefaatinle ben de bu kulu affettim Diyebilecek Allahu Teala. Bu takdirde, şimdi, bu şekilde şefaat var. Allah'ın iznine bağlı. Allah'ın izni de o kulun şirk koşmamasına bağlı. Beş vakit namazla gitmesine bağlı. Bunları iyi bileceğiz. Yoksa namazdan haber yok, niyazdan haber yok, küçük şirk var, büyük şirk var, var da var, var da var. Gelmiş. Allah'ım ben buna şefaat etmek istiyorum. Yok edemezsin. Niye? Bunun amelleri baştan sona kötü. Şefaat edecek edilecek bir tarafı yok. Allahu Teala bunu diyebilir. Allahu Teala bunu diyebilir. E, genel olarak mesela şefaat meselesi e, bundan ibarettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatın altı yerde olacağını hadislerde beyan ediyor. Ahirette Peygamberimizin altı tane şefaati var. Altı tane şefaati var. Bunları kısaca şöyle hatırlatalım ve dersimizi bitirelim. Bir saat kırk dakika mı olmuş ya? Dört dakika pardon. <gülüyor> Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bir kısım insana Şefaat edecek ki, bu insanlar cennettedirler. Ancak cennetteki makamları yükselsin diye Allah'ın Resulü onlara şefaat edecek. İkinci sınıf insan, günahları, sevapları, denk, onlara şefaat ederek cennete girmesine vesile olacak. Allah tabii kabul edecek, şefaat edecek. Üç, Cehenneme girmesi kesin ancak azabının hafifletilmesi için şefaat edecek. Ümmetinden büyük günah işleyenler onlara da şefaat edilecek. Eğer tövbe ettiyseler, eğer Allah'a döndüyseler, ancak büyük günahlar işlemişler, onlara da şefaat edilecek. Hepsini burada tabi ki saymadım. 3-4 tane saydım. Bunlarla şimdilik yetinelim. Vakit bir hayli uzadı. Ee, i̇ki ayet-i kerime mal olarak ve tefsir olarak elimizden geldiği kadar almaya çalıştık. Ayetlerden istifade edeceğimiz noktaları e, anlatmaya çalıştık. allah Teala bu ayetlerden feyizlenmeyi bize nasip eylesin. Ayetlerin sırrına ermeyi ve en güzel şekilde anlayıp bu ayetleri kelimeleri hayatımızda tatbik etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Bu ahruda vana Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn.